Bölüm 358. Ezan okunduktan sonra mescitten çıkmanın mekruh oluşu. Hadis 1787. Ebu Şeşa Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ebu Hüreyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. O esnada müezzin ezan okumuştu ki bir adam bu sırada mescid'den çıkıp gitti. Ebu Hureyre, o adamı mescid'den çıkıncaya kadar gözüyle takip etti ve bu adam Ebu'l-Kasım yani Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.